Bakara Suresi Devamı 3 Necm 458 Dinde zorlamak, tiksindirmek yoktur. İman, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmekten, iyi kötüden, güzel çirkinden, doğruluk sapıklıktan kesinlikle iyice ayrılmıştır. O halde kim tağuta küfreder, onu tanımaz, Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah, inananların yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınıdır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlere, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden kimselere gelince, Onların yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınları tağuttur ki kendilerini aydınlıktan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennem asabıdır. Onlar orada sürekli kalıcıdırlar. Necm 459. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye Rabbi hakkında İbrahimle tartışan kimseyi görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim dirilten ve öldürendir demişti. O, ben diriltir ve öldürürüm demişti. İbrahim, öyleyse şüphesiz Allah, güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen onu batıdan getir deyince, o kafir, Allah'ın ilahlığını, Rabbini bilerek deden kişi şaşırıp kaldı. Ve Allah, kendi benliklerine haksızlık edenler toplumuna doğru yolu göstermez. Necim 460 Bir zamanlar İbrahim de... Ey Rabbim! Ölüleri nasıl dirittiğini bana göster demişti. Allah... İnanmadın mı ki dedi. İbrahim... İnandım fakat kalbim tüm soru işaretlerini gidererek rahata kavuşsun diye dedi. Allah... Hemen kuşlardan dördünü tut da onları kendine alıştır. Sonra her dağın üzerine onlardan bir parça bırak. Sonra da kuşları çağır. Koşa koşa sana gelecekler. Ve bil ki Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen, Sağlam yapandır dedi. Nedim 461 Mallarını Allah yolunda harcayan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan kimselerin örneği, yedi başak bitiren ve her başağında yüz adet tane bulunan tane örneği gibidir. Allah dilediğine katlar ve Allah bilgisi ve rahmeti geniş ve sınırsız olandır çok iyi bilendir Allah yolunda mallarını harcayan başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan sonra verdiklerinin arkasından başa katmayan ve incitmeyen şu kimselerin mükafatları Rablerinin yanındadır onlar üzerine hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir örfe uygun Herkesce kabul gören bir şekildeki söz ve bağışlamak, kendisini inciten, başa kakılan bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir, yumuşak davranandır. Ey iman etmiş kimseler! Allah'a ve son güne inanmadığı halde malını insanlara gösteriş için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakarak, ''Ve eziyet ederek boşa çıkarmayın.'' ''İşte onun durumu, üzerinde biraz toprak bulunup da üzerine bir saanak isabet ettiği zaman sağnağın caz cavlak olarak bıraktığı kayanın durumu gibidir.'' ''Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler ve Allah kafirler toplumuna kendisinin ilahlığını, Rabbini bilerek rededenler topluluğuna kılavuzluk etmez.'' Allah'ın rızasını kazanmak ve kendilerini sağlamlaştırmak için harcamada bulunanların, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayanların durumu da, kendisine bol yağmur isabet edip de ürününü iki kat veren verimli topraklardaki bir bahçenin durumuna benzer. Böyle bir bahçeye bol yağmur düşmese de bir çisinti. Allah,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 İşte Allah, iyiden iyiye düşünürsünüz diye ayetlerini size böylece açığa koyuyor. Ey iman etmiş kimseler! Kazandıklarınızdan, sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız pis şeyleri vermeye yeltenmeyin. Ve şüphesiz Allah'ın çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan, övülen, övgüye layık bulunan olduğunu bilin. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği, hayasızlığı emreder. Allah ise size kendisinden bağışlama ve bol ihsan vaat eder. Ve Allah, bilgisi ve rahmeti sonsuz geniş olandır, en iyi bilendir. Allah, Allah, Dilediğine haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler verir. Ve kime haksızlık, bozgunculuk ve kargaşayı engellemek için konulmuş kanun, düstur ve ilkeler verilirse, gerçekten ona pek çok hayır verilmiştir. Kavrama yetenekleri olanlardan başkası da iyice düşünmez.'' Nafaka cinsinden neyi harcamada bulunduysanız veya adak türünden ne adadıysanız şüphesiz Allah onu bilir. Ve kendi bendiklerine haksızlık eden kimseler için herhangi bir yardımcı yoktur. Sadakaları açıkça verirseniz artık o ne iyi olur. Eğer onlara gizlerseniz, fakirlere verirseniz de artık bu sizin için daha hayırlıdır, ve günahlarınızdan bir kısmını kapattırır. Ve Allah işlemiş olduğunuz şeylere haberdardır. Onları doğru yola getirmek senin boynuna borç değildir. Ancak Allah dilediği kimseyi doğru yola getirir. Ve hayırdan Allah yolunda harcamada bulunduğunuz, başta yakınlarınız olmak üzere başkalarının nafakalarını sağladığınız şeyler sırf kendiniz içindir. Ve siz yalnızca Allah rızasını gözetmenin dışında harcamada bulunmazsınız. Ve hayırdan ne harcamada bulunursanız, o size tas tamam ödenecektir. Ve siz haksızlığa uğratılmayacaksınız. Allah yolunda harcamanız, yeryüzünde gezip dolaşmaya güç yetiremeyen, kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirler için olsun. Utangaçlıklarından bilmeyenler onları zengin sanırlar. Sen onları işaretlerinden tanırsın. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Ve siz hayırdan neyi harcarsanız biliniz ki şüphesiz Allah onu çok iyi bilendir. Mallarını her zaman gizlice ve açıkça Allah yolunda harcayan kimseler, işte onların Rableri nezdinde ödülleri vardır. Ve onlara herhangi bir korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Necm 462 O ribayı yani emeksiz, risksiz, çalışıp çabalamadan kolayca elde edilen kazançları yiyen şu kişiler, şeytanın bir dokunuşuyla çarptığı kişinin kalkışından başka türlü kalkamazlar. Bu, şüphesiz onların alışveriş riba gibidir demeleriyledir. iledir. Oysa ki Allah alışverişi helal, bu ribayı haram kılmıştır. Kendisine Rabbinden bir öğüt gelip de yaptığından vazgeçenin geçmişi kendisine, işi Allah'adır ve kim ki yeniden dönerse işte onlar ateşin dostlarıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Allah ribayı yok eder, sadakaları da arttırır. Allah tüm aşırı nankör ve günahkar kimseleri sevmez. Şüphesiz iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapan, salatı ikame eden yani mali yönden de zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, ve zekatı vergiyi veren kişilerin Rableri katında mükafatları vardır. Ve onlar üzerinde hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Ey iman etmiş kimseler! Eğer müminlerseniz, Allah'ın koruması altına girin ve ribadan kalanı bırakın. Artık böyle yapmazsanız, o zaman Allah ve elçisinden size savaş olduğunu, bozuma uğratılacağınızı, perişan edileceğinizi bilin. Eğer tövbe ederseniz artık sermayeleriniz sizindir. Haksızlık etmezseniz haksızlığa da uğramazsınız. Eğer borçlu, darlık içindeyse kolaylığına kadar süre tanınmalıdır. Eğer biliyorsanız sadaka olarak vermeniz, sizin için daha hayırlıdır. Ve kendisinde Allah'a döndürüleceğiniz güne karşı Allah'ın koruması altına girin. Sonra da herkes kazancını tas tamam alır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Necm 463 Ey iman etmiş kimseler! Adı konmuş bir süreye kadar borçla borçlaştığınız zaman onu hemen yazın. Aranızda bir katip de adaletle yazsın. Ve o katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Hak kendi üzerinde olan kişi de söyleyip yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'a takvalı davransın. Ve ondan, haktan bir şey eksiltmesin. Şayet hak kendi aleyhine olan kişi, borçlu, bir aklı ermez veya zayıf biri, veya bizzat söyleyip yazdırmaya güç yetiremeyen biri ise velisi adaletle söyleyip yazdırsın. Erkeklerinizden iki de iyi tanık tutun. Şayet iki erkek tanık olmazsa o zaman bir erkekle iki kadın olsun. İki kadın olması bunlardan birisi yanılırsa, şaşırırsa öbürü hatırlatsın diyedir. Tanıklar Razı olacağınız iyi tanıklık yapacak kimselerden olsun. Tanıklar da çağrıldıklarında kaçınmasınlar. Siz küçük veya büyük olan borcun onu vadesine kadar yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah nezdinde daha hakkaniyetlidir. Şahitlik için daha sağlam ve şüpheye düşmemenize daha elverişlidir. Aranızda hemen devredeceğiniz bir ticaret hariçtir. O zaman bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alım-satım yaptığınız vakit yine şahitlendirin. Yazan ve şahitlik eden bir zarar görmesin. Eğer yaparsanız, onlara zarar verirseniz, şüphesiz o size dokunacak bir fısk yani günah olur. Allah'a da takvalı davranın. Allah size öğretiyor ve Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer siz bir yolculuk üzere olur da bir katip de bulamazsanız, o vakit alınmış bir rehin. Yok, eğer birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen adam üzerindeki emaneti ödesin. Ve Rabbi olan Allah'ın koruması altına girsin. Şahitliği de gizlemeyin. Onu kim gizlerse artık şüphesiz onun kalbi günahkardır ve Allah, Yaptıklarınızı çok iyi bilendir. Göklerde olan şeyler ve yeryüzünde olan şeyler Allah'ındır. Siz içinizdekileri açığa vursanız da, gizli tutsanız da Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra dilediği kimseyi bağışlar, dilediği kimseyi de azaplandırır. Ve Allah her şeye en iyi güç yetirendir. Necm 464 Elçi kendi Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de hepsi Allah'a, doğal güçlerine, haberci ayetlerine, kitaplarına ve elçilerine iman ettiler. Biz Allah'ın elçileri arasında ayırım yapmayız ve biz duyduk ve itaat ettik Rabbimiz. Bağışlamanı dileriz. Dönüş ancak sanadır. Ey Rabbimiz! Eğer terk ettiysek ya da yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır sorumluluk, sıkıntıya sokacak şeyler yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği yükü de yükleme. Ve affet bizi, bağışla bizi. Merhamet et bize. Sen bizim yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınımızsın. Ve de kafirler toplumuna, senin ilahlığını, Rabbini bilerek reddeden toplumlara karşı yardım et bize dediler. Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başka kapasitesi dışında yük yüklemez. Herkesin kazandığı kendi yararına, ve kendi yaptığı zararınadır.